Kur'an ve sünnet ışığında sahih-i ilmihal Sünnete tabi olma ve ona muhalif sözleri terk etme hakkında imamların söyledikleri Burada imamların sözlerinden vakıf olabildiklerimizi vermemiz faydalı olacaktır. Onları taklit edenlere, hatta mertebe bakımından onlardan alt derecede olanları körü körüne taklit edenlere ve onların sözlerine ve mezheplerine gökten inmiş gibi tutunmuş olanlara umulur ki bir nasihat ve hatırlatma olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor ki Size Rabbinizden indirilmiş olana tabi olun Onun dışında velilere, dostlara tabi olmayın Ne de az hatırlıyorsunuz demiştir İmamların söyledikleri Birinci imamımız Ebu Hanife Bunların ilki imam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir Mezhebinden olanlar ondan çeşitli söz ve ifadeler nakletmişlerdir Hepsi de tek bir şeye götürmektedir ki o da şudur. Hadisi esas almak, ona muhalif olan görüşleri terk etmek vaciptir. 1. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim odur. Hadistir. 2. Bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması, onunla amel etmesi helal olmaz. Bir rivayette de benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır. Çünkü biz beşeriz. Bugün bir söz söyler, yarın ondan geri dönebiliriz. Diğer bir rivayette de: Dikkatini çekerim ey Yakup, Ebu Yusuf. Sakın ola ki benden duyduğun her şeyi yazayım deme. Çünkü ben bugün bir kanaat bildirir, yarın ondan vazgeçebilirim. Yarında bir kanaat bildirir, öbür gün vazgeçebilirim. 3. Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine muhalif bir söz söylersem, sözümü terk edin. İkinci imamımız İmam Malik bin Enes. İmam Malik ise şöyle demektedir. Ben bir beşerim, isabet de eder, hata da ederim. Benim görüşlerime bakın, kitap ve sünneti uyanları alın, kitap ve sünnete uymayanların hepsini terk edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında her insanın sözlerinin bir kısmı alınıp bir kısmı terk edilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ise bundan müstesnadır. İbn-i diyor ki, İmam Maliki abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil, el parmaklarıyla arasına su ulaştırma meselesi sorulduğunda şöyle dediğini duydum. Bunu yapmak vacip değildir. İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki, bu hususta elimize rivayet edilmiş olan bir sünnet var. Dedi ki, nedir o? Dedim ki, bize Leys bin Sa'd, i̇bn Lehi a ve Amr bin Haris anlattı ki, Yezid bin Amr el-Mearif'ten, o da Ebu Abdurrahman el-Habeli'den, o da el-Müstevrit, el-Şeddat, el-Kureyşi'den dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm. Dedi ki bu güzel bir hadistir. Şimdiye kadar da duymuş değildim. Sonraları İmam Malik'e bu mesele tekrar sorulduğunda insanlara böyle yapmalarını emrettiğini gördüm. Üçüncü imamımız İmam Şafi. <gülüyor> İmam Şafi'ye gelince bu hususta nakledilenler daha çok ve daha güzeldir. Şafi mezhebine tabi olanlar da bununla daha çok amel etmişlerdir. Bu sözlerden bazıları şunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetiyle aykırılık arz ediyorsa uyulacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. O ayrıca benim de sözümdür. Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ortaya çıktıktan sonra bir kimsenin o sünneti başka birinin sözü için terk etmesinin helal olmayacağı hususunda icma etmişlerdir. Kitaplarımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif bir şey bulursanız Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel edin ''Benim sözlerimi terk edin.'' Başka bir rivayette de ona tabi olun ve başka hiç kimsenin sözüne iltifat etmeyin buyurmuştur. Hadis sahi olduğunda benim mezhebim o hadistir. Sizler hadisleri ve ricali benden daha iyi bilirsiniz. Eğer hadis sahi olursa onu bana da söyleyin. Kufeliler, Basralılar ve Şamlılar rivayet etsin fark etmez. Eğer sahih ise ben onlara giderim. Nakil ehline göre hadis alimleri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sahih hadis bulunan her meselede muhalif görüşlerimden hayatımda da öldükten sonra da vazgeçmişimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sahih bir hadis olduğu halde benim ona muhalif bir söz söylediğimi görürseniz bilin ki aklım başımdan gitmiştir. Ben bir söz söyler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sözüne muhalif sahih bir hadisi varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hadisi amel etmek evladır Beni taklit etmeyin Dördüncü imamımız İmam Ahmet bin Hanbel İmam Ahmet Bin Hanbel imamlar arasında hadisleri daha çok toplayan Ve bunlara bağlanan odur Öyle ki Seri konuları ele alan kitaplarının telif edilmesini hoş görmezdi. Bundan dolayı şöyle demektedir. Beni taklit etmeyin. Maliki de, Şafii de, Evzai ve Sevriyi de taklit etmeyin. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın. Başka bir rivayette, dininde bu kimselerden kimseyi taklit etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerden varit olan neyse onu al. Bunlardan sonra gelenler tabinin hususunda da kişi muhayyerdir. Bir defasında da şöyle demiştir. İttiba kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sahibilere tabi olmasıdır. Ancak tabiinden sonra kişi muhayyerdir. Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü. Bunların hepsi birer görüştür. Bana göre de hepsi eşittir. Delil ise ancak rivayetler. Yani hadislerdir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o helak olacağı bir uçurumun kenarındadır demektedir. İşte hadislere sarılmayı emretme, basiresiz bir şekilde taklidi nehy hususunda imamların söyledikleri bunlardır. Bunlar öyle açık ifadelerdir ki hiçbir tevil ve minakaşayı kaldırmaz. Kaldı ki sünnete, sünnete sabit olana sarılan kişi... İmamların bazı sözlerine muhalif de olsalar, onların mezheplerinden ve yollarından ayrılmış olmaz. Bilakis o hepsine tabi olmuş, kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Ancak onların sözlerine muhalif olan sünnetleri terk eden kimse böyle değildir. Böyle biri onlara isyan etmekte ve biraz önce onlardan nakletmiş olduğumuz sözlerine muhalefet etmektedir. Yüce Allah da buyuruyor ki, Rabbine yemin olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklara, seni hakem seçip Sonra da verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymadan Tam manasıyla boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar Yine buyuruyor ki Onun emrine muhalefet edenler Başlarına bir musibet gelmesinden Veya acı bir azabı uğramaktan sakınsınlar Hafız İbn Recep diyor ki Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Emrinin ulaştığı her kişinin yapması gereken Bunu immete meyan etmek onlara nasihat edip bu emre tabi olmaları için çalışmaktır. İsterlerse bu ümmette büyük bir zatın görünüşüye ters olsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri hata ederek muhalefet eden büyük bir zatın sünneti aykırı emrinden tazim edilmeye ve uyulmaya daha layıktır, hak sahibidir. İşte bu itibarla sahabiler ve onlardan daha sonra gelen sayı sünnetlere muhalefet edenleri tenkit etmişlerdir. Bazen, belki de Tenkitlerinde kaba ifadeler de kullanmışlardır. Onlardan nefret ettikleri için değildir bu. O, bir akis o sevdikleri ve saygı duydukları biridir. Ancak ne olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok sevmektedirler. Onun emri bütün mahlukatın emrinin üstündedir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle bir başkasının emri çelişirse... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri öne alınmalı ve ona tabi olunmalıdır. Onun emrine muhalif olana duyulan saygı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine tabi olmaya engel teşkil etmez. Her ne kadar o kişi hatasında bağışlanmış olsa da kaldı ki o bağışlanmış olan zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhalif emri kendisine geldiğinde kendi görüşüne muhalefet edilmesine itiraz da etmez. Derim ki buna nasıl itiraz edecekler ki? Değil mi ki onlar bu, değil mi ki onlar bunu tabilerine emretmişler ve onlara sünnete muhalif sözlerini terk etmeyi gerekli kılmışlardır. Hatta İmam Şafii tabilerine kendisi onu almamış olsa bile sayı sünneti ona nispet etmelerine emretmiştir. Bu yüzden İbn Dakil Teker teker ve toplu olarak dört imamdan her birinin sayı hadisleri muhalif olan görüşlerini topladığı tek ciltlik büyük eserinin mukaddimesinde şöyle demiştir. Bu meseleleri müştehit imamlara nispet etmek haramdır. Mukallid vakihlerinde bunları bilmeleri gerekir ki bu görüşleri onlara nispet ederek onlara iftira etmesinler. Tabi olanların imamlarının sözlerini bırakıp sünnete uymaları. İşte bütün bu söylediklerimizden dolayı imamlara tabi olanlar onların çoğu evvelkilerden biraz da sonrakilerden olan imamların bütün sözlerini almamışlardır. Bilakis sünnete muhalif olduğu ortaya çıkınca çoğunluğunu bırakmışlardır. Hatta İmamayn, iki imam Muhammed bin Hasan ve Ebu Yusuf hocaları Ebu Hanife'ye mezhebinin üçte birinde muhalifet etmişlerdir. Furu fıkı kitapları da bunlara şahittir. Aynı şey Şafii'nin tabilerinden müzeyni içinde söylenebilir. Bunların örneklerine vermeye kalkışırsak sözü uzatacak ve hedefimiz olan mukaddimenin dışına çıkmış olacağız. İki tane örnekle yetinelim. 1- İmam Muhammed Muvattasında sayfa 158'de diyor ki Muhammed dedi ki Ebu Hanife'ye gelince o istiska, yağmur isteme duası için namaz olmadığı görüşündeydi. Bize göre ise İmam insanları iki rekat namaz kıldırır, ardından dua eder ve ridasını cübbesini tersine çevirir. 2. İslam bin Yusuf el-Belhi, İmam Muhammed'in talebelerinden ve ayrıca Ebu Yusuf'un derslerine devam edenlerdendi. Çoğu zaman Ebu Hanife'nin sözlerinin tersine fetvalar verirdi. Çünkü delilini bilmiyordu. Başkalarının delilini görünce de ona göre fetva veriyordu. Bu yüzden Rüku'ya giderken ve Rüku'dan kalkarken ellerini, tekbir alıyor gibi kaldırırdı. Nitekim bu, namazda elleri kaldırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir mütevatir, bir sünnettir. Bu yüzden imamın buna muhalif olması, sünnetle amel etmesine engel olmamıştır. Aslında her Müslümanın yapması gereken dört imamın ve başka alimlerinde dediği gibi işte budur. <gülüyor> Nitekim bu, namazda elleri kaldırmak, sözün özü, umarım ki mukalitlerden hiç kimse, Kitabın metodunu tenkit edip mezhebe muhalif olduğu iddiasıyla içindeki sünnetlerden faydalanmayı terk etmez. Bilakis ondan imamların biraz önce aktardığımız sünnetle amel etmenin vacip olduğuna ve sünnete muhalif görüşlerin terk edilmesi gerektiğine dair sözlerini hatırlamasını ümit ediyoruz. Şunu iyi bilin ki sünnete dönüp ona teslim olmamız emredilmiştir. Yüce Allah buyuruyor ki Rabbine yemin olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem seçip sonra da verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Yüce Allah bizleri haklarında şöyle buyurduğu kullarından eylesin. Aralarında peygamberin hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik olur. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona sığınıp korunursa işte kazananlar onlardandır. Nur Suresi Bazı Şüphelerin Giderilmesi 1- Bazıları şunu söylediler. Dini hususlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine dönmemiz gerektiğinde şüphe yoktur. Özellikle güneş gibi apaçık ibadet olup rey ve içtihadın söz konusu olmadığı namaz gibi hususlarda. Ama hocalardan birinin bile bunu emrettiğini neredeyse görmemekteyiz. Hepsi de itilafın varlığını kabulleniyor, bunun ümmet için bir genişlik olduğunu iddia ediyorlar. Buna delil olarak da bu tür münasebetlerde sünnet taraftarlarına karşı sıkça tekrar ettikleri Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisini zikrediyorlar. Bize öyle geliyor ki bu hadis seni senin bizi çağırdığın, kitabına da dayandırdığın metoda ters düşmektedir. Bu hadis hakkında görüşün nedir? Cevap iki açıdan olacaktır. Birincisi, bu hadis sahih değildir. Bilakis batıldır ve aslı yoktur. Allah mesup gidiyor ki sahih, zayıf veya uydurma olarak hiçbir senedine ulaşamadım. Derim ki bu şu lafızda rivayet edilmiştir. Asabımın ihtilafı sizin için rahmettir. Bir de asabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Fakat ikisi de sahih değildir. Birincisi son derece zayıftır. İkincisi de mevzudur, uydurmadır. İkinci cevap ise, hadis zayıf olmasının yanında Kur'an-ı Kerim'de muhaliftir. Dinde itilaf etmeyi nehyeden ve ittifaka emreden ayetler zirke, zikredilmeye ihtiyaç olmayacak kadar meşhurdur. Ancak örnek olması için birkaçını verelim. Yüce Allah buyuruyor ki, birbirinize çekişmeyin yoksa başarısızlığa düşer ve kuvvetiniz gider. Enam suresi Sakın dinlerini parça parça edip fırkalara ayıran müşriklerden olmayın. Her fırka elinde olanlara sevinir durur. Rum suresi. Onlar da durmadan ihtilaf etmektedirler ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Hud suresi. Eğer Rabbinin merhamet ettikleri ihtilaf etmiyorsa ve sadece batıl ehli ihtilaf ediliyorsa o zaman ihtilaf nasıl olur da rahmet olur? Buradan da hadisin senet olarak, metin olarak sayı olmadığı ortaya çıkar. O zaman da bunu imamların da emri olan kitap ve sünnet ile amel etmekten geri durmak için bir şüphe olarak görmek caiz değildir. 2. Başka birileri de şunu söylemektedir. Eğer dinde ihtilaf etmek nehyedilen bir şey ise sahabiler ve onlardan sonra gelen imamların ihtilafı için ne diyeceksiniz? Ayrıca bunların ihtilafıyla mütehkır alimlerin ihtilafı arasında bir fark var mıdır? Cevap Evet. İki itilaf arasında büyük bir fark vardır. Bu iki şey de ortaya çıkar. Birincisi sebebinde ortaya çıkar. ikincisi sonucunda ortaya çıkar. Sahabinin itilafına gelince zaruretten doğan ayrıca nasları anlamakta ortaya çıkan tabi bir ihtilaftı. Onlar isteyerek itilaf etmiyorlardı. Bunlara ek olarak dönemlerinde mevcut olan ve itilaflarını gerektiren bazı durumlar da mevcuttu. Ancak onlardan sonra bu ger gerekçeler ortadan kalktı. Bu tür itiraftan bütünüyle kurtulmak ise mümkün değildir. Biraz önce geçen ve aynı manada olan ayetlerdeki yergiler bunları kapsamaz. Çünkü kınama şartı olan kasıt ve süreklilik göstermiş değildir. Mukarretler arasında meydana gelen ihtilafın ise çoğu zaman gerekçesi yoktur. Çünkü bazıları kitap ve sünnetteki delili görüp başka bir mezhebin delili olduğunu anlayınca sadece mezhebine muhalif olduğu için onu namel etmeyi bırakır. Ona göre sanki asıl olan mezheptir veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din sadece onun mezhebiyle sınırlıdır. Diğer mezhepler de nesledilmişlerdir. Bunların dışında başka insanlar da vardır. Onlar da mezhepleri aralarındaki geniş ihtilafa dayanarak farklı şeriatlar olarak değerlendirilmektedirler. Nitekim sonraki alimlerden bazıları bunu açık bir şekilde söylemiştir. Müslümanın bunlardan dilediğini alma ve dilediğini bırakma hakkı vardır. Çünkü hepsi de şeriattir. Bazen her iki grup ihtilaflarına dayanak olarak ümmetinin, ümmetimin ihtilafı rahmettir denilen batıl hadisi delil getirmekteler. Çoğu zaman bunu delil getirdiklerinde duyuyoruz. Bazılarında hadisin söyleniş sebebini şöyle yorumlamaya çalışmaktadırlar. İhtilafın rahmet olmasının sebebi ümmete bir genişlik sağlamasındandır. Bu yorum biraz önce geçen ayetlerin açık ifadelerine ve imamların da söylediği sözlerin muhtevasına muhalif olmasının beraberinde bazı alimler tarafından da reddedilmiştir. İbnül, İbnül Kasım diyor ki, Leys ve Malik'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin ihtilafı hakkında şöyle dediklerini duydum. İnsanların dediği bunda genişlik var denemez. Hayır böyle değildir. Bilakis ihtilafın bir kısmı yanlış ve bir kısmı da doğrudur. Eşep de diyor ki, Malik'e soruldu, güvenilir rabilerin sahabelerden bir aktardıkları iki ayrı hadis ile amel eden kişinin durumunu genişlik olarak görür müsün? Dedi ki, Allah'a yemin olsun ki Hakk'ı isabet etmedikçe hayır. Hak ancak bir tanedir, iki farklı görüşün ikisi de aynı zamanda doğru mu olacak? Hayır, doğru sadece bir tanedir. İmam Şafii'nin talebelerinden Muzeyni de diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de itilaf etmişler ve birbirlerinin hata ettiğini söylemişlerdir. Birbirlerinin sözlerine bakıp tenkit etmişlerdir. Hepsinin söyledikleri doğru olsaydı bu şekilde yapmazlardı. Ömer, radyoluğa Anhu'da Ubeyid bin Kap ile İbni Mesud radyoluğa Anhu'nun namazda tek bir elbiseyle namaz kılma hususundaki itiraflarına öfkelenmiştir. Ubeyid radyoluğa Anhu şöyle demiştir. Tek elbiseyle namaz kılmak güzel bir şeydir i̇bn Mesud ise şöyle demişti, bu elbise azken böyleydi. Bunun üzerine Ömer, Radyallahu Anhu, öfkeli bir şekilde şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden görüşlerine müracaat edilen iki kişi ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda Übeyir, Radyallahu Anhu da doğru söylemiştir. i̇bn İbnu Mesud, Radyallahu Anhu ise hatalıdır. Ancak bundan sonra kimsenin bu meselede ihtilaf ettiğini duymayayım, yoksa ona şöyle şöyle yaparım. İmam-ı diyor ki ihtilafı cazi, cazi, caiz gören iki alim bir mesele hakkında içtihat eder de biri helal diğeri de haram eder derse herkesin de hakkı isabet ettiğini iddia eden kişiye şöyle cevap verilir. Bunun nasılsa Kur'an ve sünnet delillerine dayanarak mı yoksa kıyasla dayanarak mı söyledin? Eğer nasıl dayanarak söylüyorum derse ona denilir ki bunu nasıl nasıl dayanarak söyleyebilirsin? Zira kitap reddi diyor. Eğer kıyasa danarak söyledim diyecek olursa bu kez de ona denilir ki kitap ve sünnet ihtilafı reddederken sen nasıl ihtilafın caiz olmasını buna kıyas edersin? Alim bir tarafa akıllı insan bile buna caiz görmez. Bunlara karşılık biri çıkıp şunu söyleyebilir. İmam Malik'ten hakkın bir olduğuna dair aktardığınıza karşılık üstad ezzekranın El Medbalul Fıkih kitabında naklettiği şu rivayet ters düşmektedir. Ebu Cafer El Mansur ardından Harun Reşit İmam Malik'in mezhebi ve eseri Muvaddai'i Abbasi Devleti'nin kanunnamesini yapmak istediler. Ancak İmam Malik buna izin vermedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri feri konularda itilaf ettiler ve farklı bölgelere dağıldılar. Her birinin görüşü de isabetlidir. O da derim ki Bu olayın İmam Malik'ten nakli meşhurdur ve bilinen bir şeydir. Ancak rivayetin sonunda gelen her birinin görüşü de isabetlidir kısmının ulaşabildiğim kaynaklarda ve rivayetlerde biraz mevcut değildir. Bir rivayet müstesnadır. O da Ebu Nuaym el-Hilye tarih ettiği rivayettir. Bu rivayetin senedinde miktamin bin davud vardır ve zehevi bu bu zatı zayıflar arasında zikretmiştir. Buna rağmen rivayetin lafzı her biri kendisine göre, her biri kendine göre isabetlidir şeklindedir. Kendine göre lafzı el medhalin rivayetinin uydurma olduğunu göstermektedir. Nasıl böyle olmasın ki? Bu rivayet İmam Malik'ten güvenilir, ravilerin rivayet etmiş olduğu hak ancak birdir ve birden fazla olamaz görüşüne zıttır. Nitekim sahabe ve tabinin önde gelenleri ve dört imamın hepsi bu görüştedir. i̇bn Abdülber diyor ki, şayet bir meselenin iki zıt durumu da doğru olsaydı, selef alimleri iştahatlarında, hüküm ve fetvalarında birbirlerinin hatalı olduklarını söylemezlerdi. Mantık bir şeyin hem kendisinin hem de zıttının doğru olmasını da asla kabul etmez. Şair ne kadar da güzel söylemiştir. Bir durumda iki zıttın varlığını ispat etmeye çalışmak, imkansız şeylerin en çirkin şeklidir. Şayet denilecek olursa ki İmam Malik'ten gelen bu rivayet madem ki batıldır, o zaman İmam neden Mansur'un insanları muvatta ile amel etmeye mecbur etmesi isteğine karşı çıkmış ve onun bu isteğini yerine getirmemiştir? Derim ki bu hususta vakıf olduğum en güzel rivayet İbn Kesir Şarhül İtisar Ulûmül Hadis sayfa 31'de zikretmiş olduğu rivayettir. O da şudur. İmam Malik diyor ki insanlar hadisleri toplamışlardır. Bu yüzden bizim ulaşamadığımız rivayetlere ulaşmış olabilirler. Bu söz İbn Kesir'in de dediği gibi İmam Malik'in kamil bir ilim ve insafa sahip olduğunun göstergesidir. İhtilafın her türlüsünün şer olduğu, rahmet olmadığı artık sabit olmuştur. Ancak insan itilafının bir kısmından dolayı kınanır ve ayıflanır. Mezhep mutasıplarının itilafında olduğu gibi. Bir kısım itilaf da vardır ki insan bundan dolayı kınanmaz. Sahabelerin ve onlara tabi olan imamların itilafı da böyledir. Allah bizleri onlarla birlikte haşretsin ve bizi onlara tabi olmaya muvaffak etsin. Amin. Böylece sahabinin ittifakının mukallitlerin ittifakından farklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özet olarak sahabeler zaruretten dolayı ittifak etmişlerdir. Fakat bununla beraber onları ittifakı reddediyorlar ve yol buldukça kaçılmaya çalışıyorlardı. Mukallitler ise büyük bir kısmında ittifaktan kaçınma imkanları olmasına rağmen ittifak etmiyorlar ve bu uğurda çabalamıyorlar. Bilakis İtilafı onaylıyorlar. Halbuki iki itilaf arasında çok büyük farklar vardır. Sebep açısından iki itilaf arasındaki fark bu şekilde. Sonucu açısından farklılığa gelince bu daha açıktır. Nedeni şu, sahabe furu konularda bilinen itilaflarına rağmen birlikteliğe tek vücut görünmeye büyük ölçüde gayret sarf ediyorlardı. Birlikteliklerini parçalayacak ve saflarını gevşedecek her şeyden mümkün olduğunca uzak kalıyorlardı. Sahabiler arasında Besmele'nin açıktan okunmasını meşru görenler de vardı. Görmeyenler de vardı. Bazıları elleri rukeye giderken ve Rukudan kalkarken kaldırmayı müstahap görüyorlardı. Bazıları aynı kanaatte değildi. Kimisi kadına dokunmakla abdestin bozulacağını söylüyor ve kimisi de bozulmaz diyordu. Ama bütün bunlara rağmen hepsi bir imamın arkasında birlikte namaz kılıyorlar ve mezhebi bir itilaftan dolayı hiçbiri o imamın arkasında namaz kılmaktan geri durmuyorlardı. Taklitçilerin ise itilafları bunun tam tersinidir. Bu itilafın sonucuna Müslümanlar kelime-i şehadetten sonra en büyük rüküda itilaf ettiler. Bu rükun da namazdır. Çünkü bu insanlar bir imamın arkasına namaz kılmaya yanaşmıyorlardı. Delilleriyle de şuydu. O imamın namazı bağlı oldukları kendi mezheplerine göre batıldır ve en azından mekruhtur. Bizler ve bizim dışımızdaki birçok kişi bunu görmüş ve duymuştur. Nasıl görmesin ki bazı meşhur mezheplerin kitapları bunun batıl ve mekruh olduğunu açıkça belirtmiştir. Bunun neticesinde bir camide dört mihrabın yapıldığını gördük. Peş peşe dört imam orada namaz kıldırmaktadır. Bir grup namaz kılarken bazı insanların kendi imamları beklediklerini görmek mümkündür. Hatta bazı taklitçiler arasında ihtilaf bundan daha vahim bir hal aldı. Hanefi bir kişinin şafilerden evlenemeyeceğine dair fetvalar verildi. Ardında Hanefelerden meşhur bir zat, o da Müftiz Sakale'in diye bilinen zattır, Hanefi kişilerin şafilerden evlenebileceğine dair fetva verdi. Bunu da şu sözüyle izah etti. Onları ehli kitap olarak değerlendirebiliriz. Bu sözün zıt anlamı şudur. Bunun aksi ya da bunun aksi yani şafirlerden birinin hanefi bir kızla evlenmesi caiz değildir. Nitekim ehli kitaptan biri Müslüman bir kadınla evlenemez. Bunlar birçok örnekten seçmiş olduğumuz iki örnektir. Bu örnekler akıllı insana müteahhirunun sonradan gelenlerin itilafının ve bunların ısrarla sürdürmelerinin kötü sonuçlarını açıkça göstermektedir. Selefin ihtilafı böyle değildi. Çünkü onun ümmete yönelik hiçbir kötü sonucu olmamıştır. Bu yüzden onlar ihtilafı yasaklayan ayetlerin kapsamının dışındadırlar. Müteahhirun ise bu durumda değildir. Allah hepimizi dost doğru yoluna hidayet etsin. Amin. Keşke bu ihtilafların zararı sadece onlarla sınırlı kalsaydı da ümmeti davetten hiç kimseye bulaşmasaydı. O zaman zorluklar az da olsa kolaylaşırdı. Ancak bu ihtilaf maalesef birçok ülkede kafirlere dolaşmıştır. Bu ihtilaf onların grup grup Allah'ın dinine girmelerine engel olmuştur. Üstad Muhammed Gazali'nin Zalam-ı Garp sayfa 200'de adlı kitabında şöyle bir olay geçer. Amerika'da Bristol Üniversitesi'nde yapılan konferansta konuşmacılardan biri İslami meselelerle meşgul olanlarla müşrikler arasında çok yaygın olan şu soruyu tartışmaya açtı. Müslümanlar davet ettikleri İslam'ı hangi ilkelerle tamamlıyor ve dünyayı açıyorlar? İslam'ı Sünnilerin anladığı şekilde mi yoksa İmamiye ve Zediye'den oluşan Şihan'ın anladığı şekilde mi tanıtılacak? Sonra bunların her birinde kendi aralarını itlaf etmişlerdir. Bazen bunlardan bir grup bir mesele hakkında reformcu ve açık düşünürken, başka bir grup tutucu ve katı bir çerçevede düşünülebilmektedir. Özetle, İslam'a davet edenler, davet ettikleri insanları şaşkın bir halde bırakmaktalar. Çünkü bizzat kendileri de şaşırmış durumdalar. Allame Muhammed Sultan el-Masumi'nin hediye Sultan-ı İlla Biladi Müslimi El-Yaban Risalesinin mukaddemesinde de şöyle bir olay geçmektedir. Japonya'nın Tokyo ve Osaka kentlerinde yaşayan Müslümanlardan bana şöyle bir soru geldi. Özetle diyorlardı ki İslam dininin gerçeğinin özü nedir? Mezhep ne manaya geliyor? İslamla şeref bulunan birinin dört mezhepten birini takip etme mecburiyeti var mıdır? Yani Malik, Hanefi, Şafii veya başkaları yoksa yok mudur? Çünkü burada büyük bir vahim ve bir ihtilaf meydana geldi. Olayın meydana gelişi şöyle oldu. Japonya'nın aydınlarından bir grup İslam dinine girmek ve imanla şereflenmek üzere Tokyo'da bulunan Müslümanların... Bir teşkilatına bunu tehlif, teklif ettiklerinde Hindistanlı bir grup şöyle dedi. Bunların Ebu Hanipe'nin mezhebini seçmeleri gerekir çünkü o ümmetin kandilidir. Endonezyalı bir grupta şöyle dedi. Hayır şafi olmaları gerekir. Japonlar bunu duyunca çok şaşırdılar. Bu mezhep itilafı onların Müslüman olmalarına engel oldu. 3- Bazıları da şu iddiada bulunmaktadırlar. Sizin davet etmiş olduğunuz sünnete tabi olmak ve imamların muhalif sözlerini almamak, onların bütün sözlerini bırakmak ve içtihat ve görüşlerinden istifa etmemek manasına gelmektedir. Bunlara diyorum ki bu iddia doğrudan çok uzaktır hatta bu iddia açıkça batıldır. Nitekim biraz önce sözlerimizden de açıkça görünmektedir çünkü bu sözlerimizin hepsi bu iddiaların tersini söylemektedir. Bizim davet ettiğimiz tek şey mezhepleri birer din edinmemek ve onları Kur'an ve sünnetin yerine ikame etmek etmemektir. Anlaşmazlığa düşüldüğünde veya yeni meydana gelen olayların hükümlerini belirtmekte günümüzde kendini fakir zannedenlerin yaptığı gibi sadece mezheplere müracaat etmeyelim. Halbuki onlar medeni hukukla ilgili hükümleri belirlemekte, kitap ve sünnete müracaat etmeden mezheplerden yola çıkarak doğruyu yanlışı öğrenmeye çalışmaktadırlar. Bu husustaki metotları şudur. İhtilaf rahmettir hadisini ve ruhsatları, maslahatları ve kolay hükümleri almaktadırlar. Süleyman Etteyim'in şu sözü ne kadar güzeldir. Her alimin ruhsatını almaya kalkışırsan, şerrin hepsi de sende toplanır. Bunu, İbdi, bunu İbn Abdilber. Rivayet etmiş ve onun ardından şöyle demiştir Bunda icma vardır ve hakkında itiraf olduğunu da bilmiyorum Bizim tenkit ettiğimiz şey gördüğün gibi icmaya müvafıktır Onların görüşleri müracaat edip onlardan istifa etmek istifade etmek Ayrıca hakkında kitap ve sünnetin nasının bulunmadığı ihtilaflı veya iz izaha ihtiyaç duyulan konularda Bu görüşlerden yardım alıp ve hakkı bulmaya çalışmak ise inkar etmediğimiz bir durumdur Aksine bunu emrediyoruz ve buna teşvik ediyoruz ve bunun kitap ve sünneti hidayet bulma yolunu tutanlara faydalı olacağını umuyoruz. Allame İbni Abdülber diyor ki, Sevgili kardeşim, asılları muhafaza edip onlarla ilgilenmeye özen göster. Şunu iyice bil ki Kur'an ve sünneti muhafaza etmekle meşgul olan, fukahanın sözlerine bakıp bunları içtaplarına yardımcı, tetkit yollarını anahtar birçok manaya yorumlanabilen kapalı ifadelere tesir olarak gören, kapalı ifadeleri tefsir olarak gören, mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri taklit ede edercesine, imamlardan herhangi birini üzerinde hiç düşünmeksizin taklit etmeyen, alimlerin meşgul olduğu sünnetleri ezber ve anlamı işinden uzak kalmayan, araştırma ve anlamalarda onları takip eden, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükranlarını sunan, çoğunluğunu oluşturan doğru görüşlerden dolayı da onları takdir eden, ancak kendilerini görmedikleri gibi onları da hatalardan uzak görmeyen kişi Selefi Salih'in yolunu tutunmuş, doğru yolu bulmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve sahabilerin yoluna tabi olmuştur. Ancak kendini araştırmalarından uzak tutarak söylediklerimizden yüz çeviren, sünnetlere muhalif davranan, kendi bakış açısıyla bunları değerlendirmeye çalışan hem kendini sahip kendi sapmış hem de başkalarını saptırmıştır. Bütün bunları bilmeden fetvaya kalkışan kişi ise daha da kör ve yolca daha da sapıktır. 4. Sonra taklitçiler arasında yaygın olan bir vehim daha var. Bu da onların mezheplerinin muhalif olduğu sünnetlere tabi olmalarına engel olmaktadır. Bu vehim sünnete tabi olmak mezhep sahibinin hatalı olmasını gerektirir şeklindeki zanlarıdır. Hatalı olmak da onlara göre imamı tan tenkit etmek manasına gelir. Eğer Müslümanların bir ferdini ran, eğer Müslümanların bir ferdini tan etmek caiz değilse ve onların imamları nasıl tan edilebilir? Cevap şu, bu düşünce batıldır sebebi de sünnet fıkıhından uzak durmaktır. Yoksa akıllı bir Müslüman nasıl böyle bir söz söyler? Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hakim hüküm verirken içtihat eder de isabet ederse ona iki ecir vardır. Hüküm verirken içtihat eder de hata ederse ona bir ecir vardır buyurmaktadır. Bu hadis bu düşünceyi reddetmekte ve açık bir şekilde şunu ifade etmektedir. Birinin filan kişiyi hata etti, sözünün şerî manası bir sevap aldı demektir. Kendisini hatalı gören kişiye göre o ecir almış oluyorsa, onu hatalı görmekle ona tan ettiğini nasıl vehim edebilebilir? Şüphe yok ki bu vehim batıldır ve bu düşüncenin sahibi kişi bunu hemen terk etmelidir. Yoksa Müslümanları tan eden o olur. Hem de herhangi bir ferdi değil, sahabileri, tabiini ve ondan sonra gelen büyük imamları. Çünkü biz yakinen biliyoruz ki bu yüce zatlar birbirlerini hatalı görüyor ve birbirlerinin görüşlerini reddediyorlardı. Şimdi aklı başında olan şunu söyleyebilir mi? Onlar birbirlerini tan, tenkit ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Bekir anhu'nun bir, rüya, bir rüyaya yaptığı yorumda hatalı olduğunu söyleyip şöyle demiştir.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 Bu yüzden bu Fehmi Tan'dan kaçınmak için imamlarını takdir etmekte ısrar ediyorlar. Bunlar bu vehim sebebiyle kaçmış oldukları durumdan daha kötüsüne düştüklerini unutmuşlardır. Unutmazlıktan geldiler demiyorum. Çünkü biri kalkıp onlara şunu söylese, eğer birine tabi olmak, ona saygı göstermek, ona muhalefet etmek de Tan etmek anlamına geliyorsa... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalif et, etmeyi, sünnete muhalif konularda imama tabi olmayı nasıl caiz görebilirsiniz? Halbuki o imam masum olmadığı gibi onu tan etmek küfür de değil. Eğer imama muhalefet onun tan edildiği ifade ediyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre muhalefet onun tan edildiği daha açık bir ifade etmektedir. Bilakis bu Allah korusun, küfrün ta kendisidir. Evet, bir biri bunu kalkıp söylese verecek cevapları olmayacaktır. Verdikleri tek cevap çoğu zamanda onlardan duyduğumuz söyledikleri şu sözdür. Bizim sünneti bırakmamız imama duyduğumuz güveni ve sünneti bizden daha iyi bildiği kanaatine dayanmaktadır. Bu söze çeşitli yönlerden cevap verecek olursak sözü çok uzatırız. Bu yüzden bir yönüne cevap vermek yetineceğiz. İnşallah da yeterli cevap olacaktır. Şunu söylüyorum. Sünneti sizden daha iyi bilen, sadece sizin mezhep imamanız değil... Ortada sünneti sizlerden daha iyi bilen onlarca hatta yüzlerce imam mevcuttur. Eğer sayı sünnet mezhebinize muhalif olarak gelir ve o imamlardan biri bu sünneti alırsa böyle bir durumda da o sünneti almak size göre vaciptir ve kesin bir husustur. Çünkü biraz önce söylediğiniz söz burada geçerli değildir. Ayrıca size muhalif olan kimse itiraz ederek şöyle diyecektir. Biz bu sünneti bunu alana imama güvendiğimizden dolayı aldık. Ona tabi olmak, sünneti muhalif olan imama tabi olmaktan evladır. Bu da herkesin anlayacağı açık bir şeydir Yüce Allah da buyuruyor ki ey iman edenler. Allah'ın Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman hemen Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer, onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal Suresi